Merhabalar Su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noren Yüce. Evet bu hafta geçtiğimiz haftaların su gündemini biraz programımızda tartışacağız. Onları ele alacağız. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu HES'lerle ilgili bir soru önergesi vermişti. Onu da Bakan Eroğlu, Veysel Eroğlu geçtiğimiz haftalarda yanıtladı. Şimdi ona bakacağız birazcık nasıl yanıtlar vermiş, bu açıklamaya biraz ele alacağız. Daha sonra da onun eleştirilerini, sosyal e, muhalefetin buna olan tepkilerini e, bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Zamanınız yeterse çünkü evet. açıklamaları vahim boyutta, hemen baştan söyleyelim, evet, yargıl olmak kesinlikle. istemezdik ama... <gülüyor> evet. Şimdi şöyle başlıyor Bakan Eroğlu, HES projelerinde suyun ve tabi hayatın korunması ile suyun yöredeki insan, bitki ve hayvanların ihtiyaçlarında kullanılmasının öncelikli olduğunu belirtmiş. Yine devam etmiş, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan tarım alanları için sulama suyu, tabi hayat suyu, içme ve kullanma suyu ile diğer kadim su haklarından arta kalan suyla enerji üretilmesi hedefleniyor demiş. Yani evet. bu şekilde devam ediyor. Yani evet. bütün hassas noktalara değinmiş aslında. Söylemesi gerek kendilerini söylemiş. Dedi, söylemiş. Hmm. Devamında hmm. şunları da ifade etmiş. Şimdi bu su kullanım hakkından bahsediyoruz çok uzun bir zamandan beri. Ona ilişkin olarak da şirketlerle imzalanan su kullanım hakkı ve işletme anlaşmalarında su havzasının, çevrenin, yöre insanının ve ihtiyaçlarının korunması ilişkinlik. E, dikkat ediyoruz demiş eğer bu davranışların dışında bir şey yapılıyorsa e, bunları da cezalandırılıyoruz hı hı. diye bir e, şeyde bulunmuş ifadede bulunmuş e, bunu da şöyle devam ettiriyor tabii hayat suyu içme ve kullanma suyu ile diğer kadim su haklarından arta kalan su ile enerji üretilmekte ve bu husus firmalar ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşmaları ile teminat altına alınmaktadır hı hı. diyor. Evet. Böyle diyor ve ifadeler çok düzgün ifadeler çok düzgün ne demek ne söylemesi gerekiyor söylemiş bir de şunu eklemiş 2002 ile 2013 yılları arasındaki 11 yıllık zaman dilimde 286 adet HES işletmeye alınmış bunun bir de 179 adet HES'in inşaat çalışmaları devam etmektedir diyor. Orman ve Su İşleri Bakanı HES projesinden dolayı kuruyan herhangi bir dere yoktur diyor. Bu kadar iddialı konuşuyor yani. Evet <gülüyor> sonrasında da şey diyor DSI Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasındaki faaliyetler için açılan bir dava ve evet. mahkemeler tarafından verilen herhangi bir karar bulunmadığını belirtiyor. Hı. Şimdi bu son iki veriden hareket ederek başlayalım. Hı -hı. Ee, bir kere diyor ya işte DSİ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasındaki Hı. faaliyetlere ilişkin açılmış bir dava yoktur. E, herhangi bir karar yoktur diyor. Sanki bu genel olarak bütün HES'leri aklar nitelikte. Evet. HES'ler hakkında dava açılmıyor. E, haklarında karar yönetim. verilen bir Hı. şey yok. HES yok e, şeyini doyuruyor. Sonucunu doyuruyor, doyuruyor ama e, buradaki problem... Şu problem demeyelim de hani burada e, asıl olarak e, Ali Cengizlik yapılmış evet. öyle denir herhalde. Hı -hı. E, zaten DSI'nin e, devam ettirdiği HES projesi bir başlı başına deriner projesi var. Onun yanında bir iki tane daha bir var. Bir iki proje daha var. Onun ve dışında, hedeflerinin evet. de e, şey olduğunu kendileri beyan etmişlerdi kısa zaman öncesinde. E, bütün işte bu devam ettirdikleri deriner ve diğer iki üç projeyi bitirdikten sonra... Baraj Erdik, ve HES evet. yapımı işinden tamamen e, Hı -hı. uzaklaşacaklarını, bunu bırakacaklarını, bu alanı özel tamamen şirketleri. özel şirkete Hı -hı. De, Hı -hı. bırakacaklarını söylemişlerdi. Yani DSİ'ye açılmamış olması e, HES'ler konusunda dava açılmadığı, A açılmadığı anlamına, anlamına gelmiyor, gelmiyor. var Bilakis, çok sayıda. Onlarca dava söz konusu. Evet. Bir de zaten şey demiş, hani dereler kurumuyor diyor ya, bizim aklımıza hemen şu anda gelenler Rize, Güneysu, Gürgen Deresi mesela. Bu Güneysu ilçesi Gürgen Vadisi'nde faaliyete geçen bir HES. Suya, suyun tüneli alındığı dört kilometrelik alanda artık dere yatağında hiçbir şey yok. Su yok. Ve evet, bu, bu evet. geçen haftalarda Başbakan'ın e, baba ocağıdaki su kurudu diye evet, bir e, haberlere haber yansımıştı. Hı hı. Evet, bahsedilen yer burası. Hemen tabii yalanlama gelmişti ama fotoğraflar, hı hı. görüntüler ve oradaki yaşayan insanların beyanları... Bu evet, o yöndedir yani kuru Kuruduğu söylüyor. Evet, yine Melet Irmağı var. Hes yapılan yerleri tamamen kurmuş durumda, durumda. Gürgen Deresi'ne ikinci bir hes inşaatı daha yapılmış hatta. Yani kuru yere bile Demediniz, inşaat evet. yapıyorlar. Evet. Bir e, önemli yer daha var. Sıkça gündeme geliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır vadisini besleyen 60 kilometre uzunluğundaki Alakır Nehri. Hı -hı. Bu nehir üzerinde üç tane hes inşaatı tamamlandı. Beş tane proje ve yapılanma planlanma aşamasında HES var hı hı. Bütün bunların sonucu ise sular borulara hapsedilmiş durumda Ve oradaki derelerin kuruduğuna ilişkin ağaçlar olarak da Ağaçlar bile kurumuş asırlık ağaçlar bile Evet elimizde Yüz binlerce balık ölmüş durumda Veriler var evet. Bu yani Alakır'ı birkaç şey... kere de ifade ettik ama Alakır'da örneğin bu işte ekolojik etkisi Barajın et, ekolojik etkisinin olumsuz olacağı doğrultusunda karar vardı. Hı hı. E, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Baraj kapakları açıldı. Ama daha sonra e, dava usulüne uygun olmaması nedeniyle, e, zaman aşımı nedeniyle hı hı. E, tekrar faaliyete geçti hes. Evet. Yani bir... tekrar kapaklar kapatıldı. Evet. Sanırım bir iki hafta açık kalmıştı kapaklar. Ondan sonra tekrar kapandı maalesef ve bir daha da açılmadı. Şimdi yaşam alanlarında yapılan HES'ler öncelikle yaşamı, doğayı, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri katlederek geri dönüşümsüz zararlar veriyor diyorlar köylüler. Veyseleroğlu'ndan farklı olarak çünkü onlar bu işin diğer ucundalar. Gerçekten bu işten doğrudan etkilenen barajlardan ve HES'lerden doğrudan etkilenen insanlar. Ve şöyle demişler bu zararları veren hiçbir proje kalkınma kaynağı yatırım veya temiz enerji olarak gösterilemez. Devam ediyorlar doğal yaşam alanlarında vadilerinde köylerinde yaylılarında yüzyıllardır üreterek yaşamı var ettiklerini söylüyorlar. Ve su gözlerinin başındayız biz derelerin kenarında nöbet tutuyoruz yaşanan gerçekleri biz biliyoruz bizi bunlarla kandıramazsınız, kandıramazsınız. kandıramazsınız Hı -hı. diyorlar. Ama çok sık evet. bir biçimde bakan ve işte hükümet yetkililerinin ifadeleri var ki. Şöyle diyorlar. E, biz Heser'i iyi anlatamadık insanlara. Reysel evet, Eroğlu özellikle hep söylüyorlar. Evet. E, ve bu anlatma meselesinde e, gerekli açıklamaları yapıyorlar. Kendilerine uygun zaman dilimleri içerisinde. Yine böyle bir açıklama yapmışlar. İşte bu e, dereleri kurutmadık. E, kurutmuyoruz. Uzun üzerine gelen tepkiler sonrasında tekrar bakan açıklamalarda bulunuyor. E, i̇şte diyor ki ülkemizde geliştirilen hidrolik elektrik potansiyelin büyük bir kısmı içme suyu, sulama, taşkın zararlarından koruma, sanayi tesislerinin ihtiyacı olan suyun karşılanması ve benzeri faaliyetler için de kullanılmakta olan çok maksatlı depolama tesisleridir. Bu tesisler ayrıca bulundukları bölgelerde balıkçılık, ulaşım turizm gibi yeni gelir getirici faaliyetleri de zemin hazırlamaktadır diyor. Şimdi HES'leri ne kadar anlamlı ve hmm. faydalı olduğu noktasında böyle bir açıklamada bulunmuş. Evet. Şimdi bu açıklama üzerine de tam bölgedeki insanlar yanıt veriyor. Örneğin Karadeniz'den yanıt geliyor hemen. Evet demişler ki özellikle Doğu Karadeniz'de bu yaptığınız baraj tipi e, olan HES'ler hariç bunların hiçbirinde suyun depolanması, sulama, taşın koruma benzeri faaliyetler için bir kullanım söz konusu değil. Bunlar tünel tipi projeler o yüzden de su dere yani, Karadeniz alınıyor. yapılan evet. ağırlıklı olarak HES'ler e, genelde tünel tipi, tünel tipi evet. olduğu ifade ediliyor. Evet. Tünel tipinin mi? özelliğini belki söylemek lazım. Hı -hı. Bu HES'lerde su dere yatağından alınıp kilometrelerce taşınarak e, hem dere yatağı ile hem de asıl e, unsuru olduğu ekosistemle bağlantısı tamamen kesiliyor. Ve Hı -hı. tünellerle tribünlere taşınıyor. Evet. Oysa bakan diyor ki biz zaten suyu sadece suyun potansiyelinden faydalanıyoruz. E, Şeyin Suyu e, ekosisteminden ayırmıyoruz Hı -hı. diyor. Oysa e, tam Ama... tersi. Örnekleri mevcut. Evet şimdi devam etmeden önce isterseniz müzikle bir ara verelim. Brennan McCrimmon'dan dinliyoruz. Yağmur Yağrı Taş Üstüne. kuş dilidi vay ya muryarordan buradan üsteme zayıf pek yorgun sevecekse işte buradan vay dili dili kuş dili mevlam kulu sevdim seni. vay dili dili kuş Kuş diri, diri, Vay, vay diri, diri, kuş deli Mevlam kuru, Vay diri, diri, kuş diri, diri, vay. Ee, Tekrar merhabalar Orman ve Su İşleri Bakanı Veseleroğlu'nun HES'lerle ilgili yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz. HES'lerin bulundukları bölgelerde balıkçılık, ulaşım ve turizm gibi gelir getirici faaliyetleri zemin hazırladığını söylüyor. Hı hı. Ekonomiye yani, olumlu bir katkıda bulunduğunu... İstihdam meselesi her zamanki gibi. Ama Ancak baktığınız zaman e, derelerde sadece balık tutan köylülere bile mesela 600 bin lira... E, 600, 600 lira. Pardon, <gülüyor> eski parayla... <gülüyor> 600 liralık ceza ödetiyorlar, ceza kesilebiliyor ama bakıyorsunuz, balık tutmak yasaktır, levhalı bir dereye bakıyorsunuz, içindeki bütün balıklar ölmüş, tamamen kurumuş ve bunun sebebi bir hes, hese ceza yazılmıyor. Evet. Daha bu yazın sonlarına doğru böyle bir ceza çıktı, ama tabii ki. E, yarattığı etkiyle ölçülemeyecek derecede küçük bir Hı. cezaydı. Hı. Bu Tunceli'de Periçay'ı üzerinde bir vaka olmuştu. Yapımı devam eden e, Tatar hesed, toplu balık ölümleri nedeniyle e, Deren Elektrik Üretim AŞ'e 101, 101 bin TL para cezası kesilmişti. E, yani barajın inşaat gövdesinin bitmesinden hemen sonrasında barajda işte su tutmaya başladığı Hı. andan sonra toplu Balık ölümleri gerçekleşiyor. Bunun üzerine işte HES şirketine ceza Hı -hı. kesiliyor. E, meblağı çok küçük Hı -hı. ama aynı zamanda bu cezai süresi içerisinde yatırdığı için şirket bir bölü dört oranında da indirimden faydalanıyor. O ne güzel. Sonuçta yetmiş altı bin Hı -hı. liralık bir para yatırarak e, aslında bedelini ödemiş kabul ediliyor ve orada HES var olmaya devam ediyor. Ve ölümlerde, yıkımlarda devam ediyor. Şimdi bir de turizm iddiasıyla ilgili de özellikle Doğu Karadeniz bölgesi gibi bölgeler için çok komik kaçıyor bu iddia. Mesela e, Maçahel burası dünyadaki beş biosfer rezerv alanından bir tanesi olarak koruma altına alınması gerekiyor ama burada HES yapılıyor. Sadece Olympos Maçel var. Evet, Olimpos, Munzur, Fethiye, Fethiye, Manavgat, Manavgat da e, Rusu. Yani Ruslu. bunlar Hı. aslında hiç el değmeden muhafaza edilmesi gereken yerler. Evet, ama e, öyle Ve olmuyor. turizm açısından da potansiyeli olan, potansiyelinden zaten değerlendirilen yerler. Şu anda da değerlendirilen, değerlendirilen yerler. Evet, yani. e, bunları biz turizme HES'ler aracılığıyla e, turizme katacağız ifadesi çok absürt kaçıyor tabii. Kesinlikle. Evet yine e, Bakan Eroğlu şöyle demiş. Nehir tipi Hesler suyun tabi akışından faydalanılarak elektrik üretmekte olup aslında oldukça eski bir teknolojinin un değirmenlerinin gelişmiş halidir. Nehir tipi Hesler büyük miktarda suya ihtiyaç duymaz ki zaten bu nedenle de çevre dostu olarak tanınırlar. Evet şimdi bu bir... bölge halkı da soruyor o zaman neden derilerimizdeki sular kilometrelerce uzunluktaki tünellere alınıp asli unsuru olduğu ekosistemden ayrı tutuluyor. ...ilişkisi kesiliyor diye çok basit bir soru soruyorlar. Evet. Yani söylenenle yapılan arasında dağlar Uçurumlar kadar var, evet. fark var. Hı hı. E, büyük projelerden bahsetmiyoruz. Yani küçüklerini çok sevimli halde göstermeye çalışıyorlar ama küçüklerde bu tarzda yapılmıyor. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Zaten bir derenin üzerine bile yani birden fazla hesap ediyorsa evet. zaten Ardı bir anlamı yok küçük olmasın. Evet yine Bakan Eroğlu şöyle demiş iddiasında... Hes tesislerinde türbinlere zarar vermemek için akarsudaki kum, çakıl gibi maddeler tutuluyor, askıdaki sedimentler çökertiliyor. Böylece türbinlere giren ve türbinlerden çıkan su tabii halinden daha temiz olarak akarsuya dönüyor. Bu, bu kadar ileriye gitmiş yani bunu söyleyecek kadar. Heslerin inşası esnasında ortaya çıkan harfiyatta çevresel etkiye neden olmadan izinli alanlarda depolanıyor veya köy civarını e, kullanıyor köy civarında yol yapımı için falan. Yine bunu... gerçek. <gülüyor> bir bağlantısı yok Hı. çünkü e, doğal akışkanlığı içerisinde dereler, nehirlerden veya akarsulardan gelen kum işte çakıl gibi maddeler e, aynı zamanda içerisindeki oksijen e, doğal yaşama cam veriyor yani bunlardan yalıtılmış bir su aslında ölü su ölü su ölü su. anlamına geliyor e, şimdi e, türbinleri tıkamaması için de tamamen bunlardan yalıt yalıtılıyor su Hı. Hı. eski canlına kavuşabilmesi için suyun Kilometrelerce akması gerekiyor ee, evet. oksijenine taşına kavuşabilmesi için. Çünkü bu, örneğin e, suyun taşıdığı çakıllar e, denize döküldüğü yerde alüvyonları oluşturuyor. Yani bunlara imkan tanımıyorsunuz. Evet. Verimli alanları yok ediyorsunuz barajlarla HES'lerle birlikte su, suyu tuttuğunuz andan itibaren. Hı hı. Yine devam etmiş bu sonuncusu. Zaman zaman bazı derelerdeki su seviyelerinin düşüklüğü HES Project projelerinden kaynaklı değildir. Mevsimsel olarak yağış azlığından kaynaklanmaktadır. Düşük olan su seviyelerinin yağışlı döneme girilmesiyle tekrar eski seviyesine yükselmesi beklenmektedir demiş. <gülüyor> Başta yani. da söyledik derelerin kurulan derelerden örnekler verdik. Alakır'dan örnek verdik. Başbakanın baba, baba ocağından örnek verdik. E, dereler kuruyor bir HES'ler nedeninin ama aynı zamanda bir de iklim değişikliği var. E, i̇klim değişikliğine bağlı yağış oranlarındaki değişimler. Kimi zaman ani yağış oranları baraj kapaklarının hı. patlamasına yol açıyor. Kimi zaman da barajlara da su birikecek su miktarında yağış yağmamış oluyor. Hı hı. Bu iki şey aslında bir HES'lerden potansiyellerin hı. altında çalışmasına neden olacak. iki tane şey diye hı hı. söyleyebiliriz, unsur diye söyleyebiliriz. Evet şimdi Türkiye'nin genelinden bahsettik biraz. Şimdi Karadeniz'de olanlara bakalım biraz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre Karadeniz bölgesinde işletmede olan 95 inşa aşamasında olan 58 tane HES bulunmakta. Bir de bunlara ek olarak proje, fizibilite, ön inceleme ve su kullanım hakkı anlaşması kapsamında 253 tane HES projesi mevcut. Yani toplamda ne yapıyor? 450 pardon 406, 406 tane projenin kurulu gücü söz konusu olacak tamamlandığında. Bu da 8872 megavat oluyor. Yılda da 30 40 gigawata denk geliyor. Projelerin yatırım tutarı, tutarı ise yaklaşık olarak 16 milyar dolar civarındaymış. Çok büyük bir yatırım var yani Karadeniz'de evet. şu anda. Şimdi evet. yatırımı bir daha sonra ele alırız ama şimdi 95 tane Hı. işletmede olan ve 58 tane de yapımı devam eden HES'in oluşturduğu sorunları. Ee, az önce biraz bahsettik. Daha genelinde bahsedecek olursak su tutulmasının yapıldığı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Derelerde su seviyesinin düştüğü, derelerin kurulduğu, canlı hayatın olumsuz etkilendiği, balık ölümlerinin gerçekleştiği, e, inşaat sırasında yeraltı sularının yer değiştirdiği, bundan dolayı sus kalan köylerin ortaya çıktığı, hmm. e, göç unsurunu çok Yoğun evet. bir biçimde tetiklediğini Aha. söylemek mümkün. Çünkü bunlar bir zaman diliminden beri yaşanan şeyler. Evet, evet onlardan bir tanesini atlayalım hemen. Çoruh haberi var bir de. Artvin'in Yusufeli ilçesinde kurulacak Yusufeli barajı var. Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak yapıldırsa. Bu aynı zamanda bir HES projesi tabi. Bu baraj tamamlandığı zaman bölge halkı sular altında kalacak olan topraklarını terk etmek zorunda kalacak. Tabii çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir açıklama yapmış. Demiş ki sular altında kalan yerlerin taşınması Yusufeli ilçesinin yerine inşa edilecek yerleşim yerinin en güzel şekilde inşa edilmesinden kimsenin şüphesi olmasın diyor. Ama tabii insanlar buna inanmıyorlar çünkü daha önceki örnekler Ay, <gülüyor> yeni yerleşim alanları değil. bu şekilde değil. Baraj bittiğinde Yusufeli ilçe merkezinden 3 köyünün tamamı 16 tanesinde bir kısmı sular altında kalacak. Ve tabii bu sadece şey anlamına gelmiyor evlerle ilgili bir durum değil. Bu insanların geçim kaynağı tarım arazileri ve ilçede yaşayan 22 bin kişinde de yansıtıcılar bölgesine inşa edilecek yeni yerleşim yerine taşınması planlanıyor ama... E şöyle deniyor. Buradaki e, asıl problem şöyle bir şey: e, Yusuf ilinin bulunduğu alan e, şu andaki alan 3.200 dönümlük bir Hı. bölümü kapsıyor. Yeni yerleşim yeri ise e, 60.000 60 dönüm. Evet. Yani Beş de, e, yüzde beşi. Yüzde, yüzde beşi. beşine denk gelen bir neredeyse yüzde denk geliyor. Evet. E, i̇nsanlar e, şu andaki yerlerinde geçimlik tarımlarını yapıyorlar, işte hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ama Hı. 60 dönüm içerisinde buna imkanları olmayacak ve itiraz ettikleri nokta da şu, şöyle ifade ediyorlar daha doğrusu e, evimiz sular altında kalacak, e, tarlalarımız. Toprağımız sular altında kalacak. Mezarlarımız sular altında kalacak. Yani tüm varlığımız sular altında kalacak. Bizi buraya bağlayan herhangi bir unsur olmayacak. Ondan sonra biz burada niye duralım? Durmayacaklar. Göç olacak. Göç olacaklar. Her e, Bir de istimlak meselesinde yani kamulaştırma bedelleri çok düşük e, belirleniyor. Bundan sonra e, işte topraklarının karşılığı aldıkları paralarla hayatlarını geçindirmeleri de e, çok Güçlüklü. Evet gerçekten çok zor olacak zaten göç sorunu Türkiye şu anda da yaşıyor yani yeni bir şey değil sadece daha kötü bir hale gelecek geliyor da bir de tabii burada Çoruk Vadisi'nde özellikle söylenmesi gereken başka bir konuda uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan bazı endemik türleri burada yaşaması çok önemli bir yaban hayatı var burada çok önemli bir biyolojik zenginlik taşıyan bir bölge. Şey olduktan sonra barajı olduktan sonra buralarda zaten bu canlıların çoğu ortadan kalkmış olacak. Yani bunun da söylenmesi gerekiyor. Şimdi ne aşamada Yusufeli Barajı ona bakacak olursak derivasyon tüneli üst yarı kazıları tamamlanmış durumda. Konuya dair açıklama yapmış yine Veyseleroğlu ve şöyle demiş. Çoruh Nehri'ne bu zamana kadar Muratlı Barajı'nı Boşka Barajı'nı ve Deriner Barajı'nı yaptık. Yani çoraya 3 tane gerdanlık, evet, gerdanlık taktılar. Bunu bu gerdanlık meselesi zaten çok gündemeye geliyor gerçekten. Hani sanki oradaki doğa yeterince güzel değilmiş de onlar güzelleştiriyormuş gibi çok ciddi bir böbürlenme var burada. Evet, barajın bitiş tarihini demiş, devam ediyor. 2009, 2019 yerine 2018'e çektik. Ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olacak şey de var burada zaten iddiası. Yusuf Eli ilçesinin taşınmasına ilişkinde yeni ilçeyi en güzel şekilde inşa edeceklerini bir e, belirtmiş ve hiç kimseyi de mağdur etmeyeceğiz demiş. Burası da gerçekten hiç inandırıcı değil, hatta çok komik geliyor. E, biliyorsunuz bir de onu da söyle, söyleyelim, ondan sonra programımızı kapatalım. Yusufeli barajının adına bir ara Yusufeli Recep Tayyip Erdoğan barajı e, ismi verilecekti. Bundan 3-4 ay önce böyle bir şey gündeme gelmişti ama sanırım gelen tepkiler üzerine bu isim geri çekildi. Hı -hı. Evet. Yani şimdi Veysel Eroğlu barajın eee hikmetini anlatmak için çaba sarf ediyor ve halka bir türlü biz bunu anlatamadık diyor ama bu çabası yine anlamsız bir hale dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Yaptıklarıyla yani Söyledikleri. söyledikleriyle <gülüyor> yaptıkları arasında dağlar kadar evet. fark var. O yüzden de hala inandırıcı değiller. Evet. <gülüyor> evet, bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Ker için değil, yaşam için su.